Efendimiz'i Cenab-ı Hak bize tanıdı. Çünkü bizim idrakimiz kafi değil. Biz bir okyanustan ancak kendi bardağımız kadar su çekebiliriz. Allah ve melekler peygamberi çok salat ederler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin buyuruyor Cenab-ı Hak. Tam bir teslimiyetle selam verin buyuruyor. Allah'a andolsun ki sizin içinizden Allah ve ahiret günde kavuşmayı umanlar için Allah'a çok çok zik zikredenler için Allah razı olsun, örnek bir şahsiyet vardır." buyuruyor. Muaz bin Cebel'i Efendimi çok severdi, çok istidatlıydı. Onlar ayrı ayrı meşgul olurdu. Ya Muaz derdi, buyur Ya Rasulullah derdi, Efendim tembihatta buyurdu. Ama Muaz şunları, şunları, dikkat et derdi. Yine bir müddet giderlerdi, sanki bir tefekküre davet ederdi. <gülüyor> Yine bak Muaz der, bunlar da kafidir, bu söylediklerinin de kafi değil. Gitti takvasını yükseltirdi. şunu şuna dikkat et derdi. asıl bir çöl bedevisi geldiği zaman efendim o çöl bedevisinin durumuna göre ona yarayacak bazı şeyler söyledi. Fakat şeyle çok ayrı bir sohbeti vardı. Ve beni diyor vali tayin etti. Beni Medine'nin dışına kadar geçirdi. Allah Resulü. Geçirken de dedi ki ya Muaz, sen Yemen'den döneceksin. Döndüğün zaman ben olmayacağım ve şu kabrimde gelip beni ziyarette bulunursun dedi. Ağlamaya başladı. Ya muaz ağlama dedi. Bana de en yakınlar dedi, müttakılları takva sahipleridir. Yani 1400 sene sonra da gelsek ne kadar takvamız varsa o kadar Allah Rızı yakındığımız var. Kıyamette de o kadar onun yanında bulunacağız. İnşallah radis şerif, insanlarla bana en yakın olanlar kim ve nerede olursa olsun Allah'a karşı takva sahibi olan müttakilerdir, buyurdu. Onun için tekrar kendimizi mizan etme durumundayız. Aile hayatımı ne kadar benziyor, ticari hayatımı ne kadar benziyor, Müslüman toplumların sevinciyle ne kadar mesuruz, ızdıraplarıyla, ızdıraplarıyla ne kadar mahsusuz? elimizden, dilimizden, gönlümüzden, şeylerimizde nasıl hizmetlerimiz, ikramlarımız. Mümin kardeşim kendimize bir tercih durumunda mıyız, değil miyiz? Sabit tercih durumundaydı. Yine Cenab-ı Hak bize, Peygamber Efendimizin bize olan sevgisini bildiriyor. Andolsun Tövbe Suresinin sonunda. Sizlerin üzüntüye düşmeniz, sıkıntıya onu çok üzer buyuruyor Efendimiz Çünkü o çok rauf ve rahimdir. Hiçbir peygambere bu iki sıfatı Cenabı Hak birden birden bildirmiyor. Rauf ve Rahim. Yani bu iki sıfatın en kamil tecellisi peygamber Efendimiz'de. Başka peygambere bu iki sıfat üst üste geçmiyor. Demek ki bu kadar Cenab-ı Hak bize şefkatli ve merhametli bir peygambere ümmet kıldı. Yine, yine Efendimiz buyuruyor. Ben diyor kıyamete kadar diyor istihafinin suru üfürünceye kadar ümmeti ümmeti diyeceğim buyuruyor. Tabi bizim yakınlığımız, o zaman kendi yakınlığımız ne kadar? Fizikteki birleşik kaplar gibi. E, din kardeşliğiyle, Cenab-ı Hak din kardeşini, kan kardeşini daha mı? Nuh Aleyhisselam'ın dördüncü o, o, oğlu itaat etmedi. Gemiye çağırdı, gelmedi. Ben dağa çıkarım dedi, gelecek sudan kurtulurum dedi. Üzüldü şey Nuh Aleyhisselam. Ya Rabbi bu benim ehlimdir dedi. Cenab-ı Hak ey Nuh, onu ameli gayri salihtir dedi. O sene ehlim değildir. Cahillerden olma buyurdu. Yani demek ki eğer kalbi beraberlik yoksa kanın beraberliğinin hiç faydası yok. Efendimizin Ebu Leheb de amcasıydı. Fakat Cenab-ı Hak Ve lasıl indirdi. Velhasıl bütün müminler birbirine zimmettedir. Birbirinin derdiyle dertlenecek, sevinciyle sevinecek, paylaşacak. Efendimiz buyurun, Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir buyuruyor. Yani din kardeşliği veya biyolojik kardeşliğinden daha üstündür. Mümin kardeş daima birbirine üstün zanda bulunacak. Diğer bir kardeşini kendini üstün görecek. Varsa kursurları örtmeye çalışacak. Ve kendi kendine şöyle söyleyecek, benim kusurum daha çoktur diyecek. Dördüncü, Hâlık'ın nazar mahlukatı bakabilme. Bütün mahlukat bizim için yaratıldı. Kapımızda kediden, köpekten mesulür. Onlar aç kalırsa Allah bizden soracak onu. Çünkü hadis-i evde buyuruluyor. Kedisini aç bırakan, ibadet de kadın cehenneme gitti buyuruyor. Allah'ın rahmeti bazen ufak bir şeydi. Bazen orta bir şey, bazen... Allah'ın kahrı da, gadabı da öyle. Bazen ufak bir şey, bazen orta, bazen de büyük bir şeydi. Bir... Ee, köpeği çölde kumları yalayan susuluktan e, bir günahkar kuyu inip ayakkabıza su çıkartıyor Allah onu affediyor. Velhasıl küçük büyük demeden e, her, her amele her hayırlı amele, amele tevessül etmemiz lazım. Allah'ın kahrına celbedecek her şeyi çekememiz lazım. Bir karıncaya bile basmaktan dikkat edin, O karıncaya da canı veren Cenab-ı kul bu kadar bir teyakuz içinde olacak. O karınca bak o karıncayı düşünecek. O nasıl çalışıyor? Nasıl bir toplum tarzı var? Nasıl yiyor? Nasıl topluyor? Ne şekilde bir vücuttaki o bir sürü şey çalışıyor birbirine uygun? Hepsini ayrı ayrı şey temin ediliyor, rızkı. Karıncanın ayrı, solucanın ayrı, yılanın ayrı, insanın ayrı vesaire ayrı. Ve bütün mahlukata merhametle bakacak. Efendim bir yanık karınca yuvası gördü. Hayret etti. Kim yakabilir dedi. ''Allah'ın verdiği bir cana kıymaya kimin hakkı vardır?'' dedi. Hayvanlar bile dertlerini gelip Efendimiz'e anlatırlar. Bir deve geldi, ağladı önünde şey oldu. E, e, sallallahu aleyhi ve sellem'in sahibini çağırttırdı. ''Bak bu deve dedi senden kıyamette şikayet edecek.'' dedi. ''Niye bunu aç bırakıyorsun?'' dedi. asıl Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Mü'min gül kokusu gibi olacak. Nasıl bir, bir gül kokusu, bir rahatlık ve bir huzur hali verir. O şekilde olacak. Ahsen olacak, güzellik tevzi edecek daima. Ecmer olacak, gönlünden huzur tevzi edecek. Ekmer olacak, olgun olacak, kamil olacak. Cenab-ı Hak bizden kalbi selim istiyor. Ondan bir belki ayette çok mühim bir... Hz. İbrahim aleyhisselam malından... Malını dağıttı Allah yolunda. Halil İbrahim bereketi oldu. Canını ateşe atmaya razı oldu. Tevekkül ve teslimiyetiyle. Ateş bir gül bahçesine döndü. En sonra bir oğlu kaldı. Onu da Cenab-ı Hak kurban etti dedi. Onu da dayadı boynuna. Cenab-ı Hak selam İbrahim dedi. Bu açık zor bir imtihandı dedi. Ve Cenab-ı Hak tebrik etti. Putperest bir kavimle mücadele etti. Babası putperesti babasıyla ciddalde bulundu, fakat o kıyamet günü takva arttıkça hiçlik artar, duygular değişir ve lâ buyuruyor. Ya Rabbi beni mahcûp etme diyor. Yövme asun insanların yaratıldığı gün beni mahcûp etme buyuruyor. Takva azalırsa korku azalıyor, serbest. Niye dünyaya geldi, niye yaşıyor, nereye gideceği belli. Fakat takva arttıkça korku artıyor ve lâ diyor. Ya Rabbi beni mahcubetmedi, beni hüzünlendirmedi diyor. İnsanların yaratılacağı gün beni hüzünlendirme biliyor. Arkadan yö fu malum vela beni ne? men atallah bi kalbin Selim O gün kıyamet günü Cenab-ı Hak dünyadaki ömürmesi evlatlar mallar şunlar buna hiçbir şey yok değer yok hepsi bitiyor burada kalıyor. Dünya da infilak edecek sonunda ne ne gidiyor? Illa men atallah bi kalbin Selim rafin olmuş bir kalp. Yani insan nasıl doğduğu zaman tertemiz doğuyor. Bu şekilde temizlenecek bu dünyada o suyun, bulutun, yağmurun temizlendiği gibi o şekilde kul gidecek Cenab-ı Hakk huzuruna. Cenab-ı Hak bu şekilde davet ediyor. Kalbi minip buyuru Kaf, Kaf Suresi'nde hayır beşer o kalp netleşecek. Nefsi mutmainine Allah ne imkan verdi? Maddi manevi hepsi Allah yoluna sarf edilecek. Radiye değişen şart kul Allah'tan razı olacak. Merdiye Allah da kuldan razı olacak ve bir cennet vizesi çıkacak. Selamun aleyküm, tutun fetula halidin. Selam size diyecekler cennet bekçileri. Selam size diyecek, tertemiz geldiniz diyecekler. E bir de kalmak üzere girin buradan diyecekler. Burası çok tertemiz geldiniz diyecekler. Demek ki bu dünyadan e, temizlenerek son nefesi verebilmek. ve illa bi entü Cenab-ı Hak takva artacak, korku artacak ve sevgi artacak. Cenab-ı Hak bize en büyük nimetini bildiriyor. لَكَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى Yemin olsun Allah müminler bol ihsanda bulundu. Neyle bulundu? Peygamber Efendimiz'de bulundu. Demek bu nimeti de bizim çok tefekkür etmemiz lazım. Ve Efendimiz'e benzemeye her halimizde çok gayret etmemiz zaruri.